Müzekkin nüfus Nefislerin terbiyesi Kutbul Arif'in eşrefoğlu Rumi Hazretleri hıırkaayı TEBERRÜKÜN faydası. Sufilere özenip, onlara benzemek isteyen dervişlerin teberrük hırkasını giymelerinden maksat, sureten sufilere benzeyerek, kendileriyle bereketlenmektir. Böyle, Sufilere özenip onlar gibi giyinenlerden, sohbet ve tasarruf talep edilmemeli, hatta, müriddiğin gerektirdiği şartların yerine getirilmesi beklenmemeli. Ancak bunlar, Sufilerin sohbetlerine katılabilirler. Zamanla, onların bereketiyle bereketlenir, edepleriyle edeplenirler. Hırkayı teberrük bu usul üzre giydirilebilir. Hırkayı irade ise sadece hakiki müritler giyebilir. Şeyh müridine hırkayı giydirdiğinde renkli olanı tercih etmesi daha uygundur. Zira hırka yıkanıp temizlenirken talibe zahmet vermemelidir. Allah ona rahmet eylesin. Şeyh Hemedani şöyle der. Bağdat'ta Şeh Ebubekir Şurutey'nin yanındaydım. Dervişin biri çok kirli hırkasıyla hücresinden çıkıp yanımıza geldi. Kimi dervişler buna, "Hırkanın için yıkamıyorsun." diye sitem ettiler. Derviş de, "Ey kardeşlerim, giyeceklerimi yıkamaya hiç elim varmıyor." dedi. Dervişin hırkası renkli olsaydı, çabuk kirlenmez ve sıklıkla yıkamaya gerek duyulmazdı. Ey aziz kardeş! Şunu bil. Sufi ve dervişlerin ırka giyip elbise değiştirmeleri, tevbe etmeleri, halvete girip erbayın çıkarmaları, halka halinde zikretmeleri ve insanların irşadıyla meşgul olmaları, bunların hepsi kendilerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden ve ashab-ı kiramdan kalma mirastır. Sufilerin sözlerinde ve fiillerinde Allah Celle Celaluhu'ya ve Resulü sallallahu aleyhi ve selleme aykırı bir şey yoktur. Dolayısıyla kimse bunları ayıplayamaz, kendilerine kötü gözle bakamaz. Ey gerçekten hakkı talep eden ve sadık mürid olmak isteyen mümin kardeşler! Sakın ama sakın! Her biri kendinden habersiz... Tasavvuf zevkini bilmeyen ve Sufileri çekiştirenleri dinlemeyin. Bunların çekiştirme ve ayıplamalarının tesirinde kalıp, Sufilere gitmekten ve sohbetlerinden vazgeçmeyin. Bozguncuların meşrebine geçip, Münkirlerden olmayın. Sufiler kıyamet günü neşe içindeyken, Sen ağlamayasın. Zira, tasavvufun çıkışından günümüze kadar, Sufilerin sözlerini ve fiillerini beğenmeyip ayıplayanlar, onları çekiştirenler hep olmuştur. Hatta, İslam geldiğinde, kafir ve münafıkların, Müslümanlarla alay edip ayıpladığı gibi, Sufilere de aynı şey yapılmaktadır. Çekiştirip ayıplama, münafıklardan kalma bir huydur. Sadık müminler ve aşk ehli müritler, iki cihan devletine sahip olmak adına, Kendilerine kötü söz söyleyip ayıplayanları umursamadan sadıklarla beraber olup sadık olmaya gayret etmelidir. Her durumda Allah dostlarının yoluna uymak gerekir.